Almanın komşular, yetişin o dostlar, düğünümüz var. Gümdülü gümdülü, yaz tutmasın gönüller diyoruz ve modern sabahları doyunuyoruz. Ulaşsınlar efendim. Günaydın. Düğümüzü şenliği bir tarafa bırakıyoruz. Günaydın, çok teşekkür ederiz. Yani şenliği yarın bıraktığınız için çok teşekkür ederiz her şeyden önce. <gülüyor> şenlik Bruce... zamanı, şenlik ciddiyet, zamanı ciddiyet. Bravo. Ee, Bruce Willis'ti... Var mısın yok musun? Ya da kim 500 milyar ister? <gülüyor> İzgadıyla. <gülüyor> İzgadıyla kim 500 milyar ister? çekilmiş Cumartesi günü e, yayınlanacak ama artık program nasıl bitti diye mi bilmiyorum. Bir programla ilgili her şey gazetelerde. Şu kadar kazandı. Şöyle oldu. Hadi ya. E, espri şu. Altıncı hissiyle kutuları açtırdı. Of. Of. Bir 10 yıllık gecikmeyle geliyor respirlar. Aslında Bruce Willis bir 10 yıllık gecikmeye geldi. Hakikaten Bruce Willis'te postası geldi yani. Ya oraya gelenin zaten iki gücü olmayan adam gelmiyor mu şeye? Bu tür aktivitelere. Ben iki filmde şeysizdim. Eee önce bu Die Hard'un 4.'sünde bunun yanına yakışıklı daha doğrusu yakışıklı denir mi bilmiyorum genç kızlardan hayranı vardır ama Hı. genç kuşağın popüler bildiği bir çocuk koydular ya bilgisayar uzmanı macerada bunun yanındaydı ya, Akası yoktu canım yakışıklılıkla ne alakası yok, var yok değil mi Fidu... ama genç kuşağı popüler simalarından biri ha. yani filmi bu, bu amcayı niye seyredeceğiz diyen genç kızlar da bari belki onun için seyrederdi aynısını Indiana Jones'ta da yaptılar sonra da e, filmin üstüne 2 yıl geçtiğine göre söyleyebiliriz herhalde oğlu çıktı falan bir tane genç adam vardı Indiana Jones'un hmm. yanında. Şimdi böyle e, bir dönemin starlarının yanlarında gençlerle mi izleyeceğiz? E, öyle olacaktır. Bu. Rocky 7'yi işte istiyormuş ya Sylvester Stallone. Daha ne İyice bir arsızlaştı. En son K de geciktiren adamı dövmedi mi Rocky'nin sonunda? Rocky 7'de de o da torunundan dayak da yiyormuş, torunu çıkıyormuş. Yani, ya yani öyle işte bir şey. Şey diye düşün. Rocky'nin oğlu Rocky 4'te mi ne girdi? Yani evet, o yüzden doğru. hani... Dörtte normalde bitmesi gerekiyordu. Film Hollywood 4. dünyasının kurallarına göre oğlu göründüğü zaman çünkü son film olması lazım. Doğrudur. Koy üstüne üç daha yedi. Ya yedi, arkadaşım yeter ya. Art. Bir de Adrien'i niye öldürüyorsun sen? Adrien'i niye öldürdüler hakikaten ya? O kadın Jays hayatta değil mi? Hakikaten sen ayakta o kadar yumruğa darbeye rağmen Adrien'i ölmüş. Ay Poli işte. hep içine atmakta. <gülüyor> şey hayatta mıydı? Poli. Poli hayattaydı. Poli var mıydı son filmde? Vardı vardı. Enişte mi? Hı. Enişte, enişte duruyor canın enişte. enişte bir şey olur mu? Olmuş. Pis adam uzun yaşar ya filmlerin, Hollywood'un temel özelliğidir bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ezel dopingi. Turlar %20 artmış. Kuzey Kıbrıs'a e, yönelik turlar. Acaba onun... Radyo T Kıbrıs hmm. stüdyolarının etkisi mi desek? Ne kadar güzel söyledi Yoksa Texas Olden turnuvasının <gülüyor> Yok daha başlamadı canım diyelim Texas Olden'ı? <gülüyor> Olsun bir önden bir gidip bakılır Oktay öyle bir Başlayan iki şey var. Bir tanesi Ezel. Ezel bir tanesi de Radyo T stüdyoları Kıbrıs'ta. Doğru. Çünkü dün Burak biliyorsunuz e, hafta başında yerine. bir yayın yaptı. Ve onun etkisi o Olay devam ediyor. Ya. ya hakikaten evet bu bizim arttı. Niye? Turizm elçisi ilan edelim bari Burakcan'ın da bir işe yarasın çocukcağızın şeysi. Yalnız diziler hakikaten bu kadar etkili ya hayatımızda. Ya evet. bir zamanda işte bu asmalı konak için e, Kapadokya turlar düzenleniyordu ya. Hı. Ne oldu bak? Özcan fehri Evcen'den ayrıldı. İş mi yani bu? Ya fehri Evcen'e mi turlar düzenlensin diyorsun sen? Ben anlamadım ne dediğin de Yani hiç... <gülüyor> Böyle turlarla şey olmuyor mutluluk gelmiyor. Onu turlarla söyleyeyim. değil bireysel. Bireysel. bireysel. <gülüyor> De yani. Hafta sonu ben öğrendim bir arkadaşım var benim şey mobilya ıı, tasarımı yapıyor. 30 dakika Aşkı fefno izlemişler 2 hafta önce. Behlül'ün yatağından istiyorum diye bir şey gelmiş müşteri. Beylül'ün yatağı hangi sahnedeydi diye. Beylül'ün yatağı nasıl bir yatakmış? Ne Teker bileyim ben var ya. bu hafta onun için bekliyorum. Bir de onun arkasında diye. büyük bir şey merkezinden alınmış, mobilya merkezinden alınmış diyelim. İşte ee, onu yaptırıyorlarmış şimdi. Şey var işte. Eyfel Kulesi'nin şeysi var ya. <gülüyor> orada zaten tamamen genç odalarının tanıtımı yapılıyor. İşte gençül genç odasında mı yaşıyor ya? <gülüyor> e maalesef ne yapsın? Nasıl <gülüyor> maalesef? Behlül? Behlül genç odasında yaşamıyor. Behlül'ün genç odası abi. Onun tanımı genç odasıdır. Bir yani. bekar yaşamı desek Fahir. Bir bekar yaşamına uymaz o genç odası. <gülüyor> genç odasında mı yaşıyor ya koca Behlül? Ya Ondan şimdi... beri vursun kafasını duvarlara. Genç odasından geldi bizim hanımı götürdü. Yani tek orada genç odasını kıracak şey yatağın biraz daha büyük olması genç odasına nazara. Ama onun dışında bütün aksesuarlarıyla beraber genç odasıdır. Şimdi Behlül bildiğim kadarıyla Adnan Bey'in e, evinde bir odası var. Bir de ayrıca şeyi var ya Behlül'ün. E, Muhtelif yaptım. Müstemülat değil de ne denir? Kimsenin bilmediği, kimsenin görmediği yerde bir evi var. Oo hayır onları hep kiralık. E tamam işte kiralık canım ne fark eder kiralık sanki bizim... Zaten gayrimenkul yapısını konuşmuyoruz. Hakikaten <gülüyor> <falan. gülüyor> yani. hay kendi değil ona <gülüyor> ra rahat edin yani çocuklar. Datça'da kooperatifi varmış bildiğim kadarıyla. İlk bölümlerde söylenmiş ben de kooperatifin parasını yatırmaya gidiyorum falan diye. Yani o yüzden dizler çok etkili. O Seray'ı görmeye gidenler varmış yastık var mıydı yok muydu diye şeyler var ya. Ha Haydar dümeninde açıklaması var yastık yokmuştu diye. Öyle bir şey yokmuştu. Haydar Dümen çok iyi biliyorum. E, Valla demiş ki bu insan bedenin kimyasına aykırı büyük palavra o sevişmelerin hepiciği gerçek demiş. İçiniz rahat olsun. Gönül rahatlığıyla seyredin. Seve seve izleyin demiş. Haydar Dümen'in bir takım tedaviyelerini duyduktan sonra bence hiç Haydar Dümen demeyin. Bak ben size o dediğini söylüyorum Haydar. hocamız diyor ya. Hiç, hiç, hiç dinlemiyorsun. Haydar, Haydar hoca. Diye. Hocam. Bu durum nasıl açıklanabilir diye sormuşlar. Sen şey yapsana Fahir ya Haydar Dümen'le beraber bu... Bir program mı? Pazartesi günleri maç programlarına alternatif olarak çeşitli pozisyonlar. Hoca ne diyorsun burada? Valla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> derim ya. Buradan böyle bir şey yapayım? Aşkı evet. Feftno'yu seyrederiz beraber. Bele, bele mi yapmalıydı? Bele, bele mi yapmalıydı? Nasıl yapsa daha iyi olurdu. Fahir yani sana alalım mı? Otur. Şeyin yatağından Behlül'ün? Ya Behlül'ün yatağından. Tabii ama mi? küçük yani minyat türünü. Böyle bir Mesela arabanın aynası da asmak üzere falan yaptıralım mı bir tane? Ee, küçük tabii Şey ki. olabilir mi? <gülüyor> bir Barbie, daha bir daha söylüyorum küçük bar, yani. Aşkı Fefno evi gibi yani Barbie evi gibi küçüğünden Aşkı Fefno evi. Ha, o tip bir şey. Olur ben çok severim öyle minyatür şeyleri severim. Sinirlenmezsin değil mi? Sinirlenirsin ya kesin sinirlenirsin. Ben niye sinirleneyim canım ben sakin adamım ya. Mis gibi Behlil yatağı ben havadan O Oh sıcacık. Hmm, behlil ah, kokuyor. Bir de galiba. Behlil kokusu. <gülüyor> bir daha uyanır mısın? Ah! <gülüyor> <de? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onu havalı uyanamazsan Levent Kırca gibi uyanmış oluyorsun. Yani o Behlül Levent Kırca arasında çok ince, i̇nce bir, bir çizgi, çizgi vardır. O. Ama işte bir de bana telefon lazım. Ne telefonu? Behlül, Behlül telefonu. Behlül telefonu. Dizideki adamların telefonları nasıl çalıyor? Yani bir dizide de şeyli çalan telefon var mı? Bir İstanbul masalıyla çalan <gülüyor> telefon. Maalesef yok ya işte ben o tip şeyler olsun çok istiyorum. Diziler arası geçişle yok öyle bir şey. Bir en fazla şey yapmışlar. Gerçekçi olurdu yani. Gazetede okudum ben de. Beylül aradığı zaman Joker'in şey çıkıyormuş. tipimine ne çıkıyormuş şeydi. Telefonda mı? Viterin telefonu. Yoksa tam tersi miydi hatırlamıyorum. Joker var ya şeydeki <gülüyor> Batman böyle kötü işte şey çıkıyormuş. Bir onu gazetede haber olarak okumuştum ben aman diyerek geçmiştik hep beraber. Onu bir, bir ara göstermiştir çünkü daha öncekilerde şey vardı taşlar var. Bence Adnan Bey'in telefonunun evlisini değiştirse, uyan Adnan falan diye böyle bir şarkılar bir şeyler. Bikir'in telefonu. Fahir esas. Beşir, Beşir. Beşir'in telefonu. <gülüyor> Beşir hiç telefonla konuşmuyor, ona üzülüyor. O böyle hep konuşmak istiyor ya. Kontör almıyormuş Adnan Bey? E. Konuşmak mı istiyor? Ee, o sürekli şey. Adnan Bey, e konuşuyor. O çocuğun derdi ne ya? O çocuğun o, derdi ne? Sen ona, biliyor musun? Derd, çocuğun derdi küçüğe aşık o. Şeyin, ee, büyük kıza. Küçük Bey'le mi? Beylül'ün küçüğü var mı? Büyük kız kim ya? Beylül tek tabancı Adnan'ın büyük kızı ne? Behlul tek tabanca canım hiç annesi babası bir şey yok anası mu? Annesi babası var yok. Anladın şey büyük der. kızı bunu ben bilmiyorum ya. Bir yani tane kızı tane, yok mu zaten? Bir kızı <gülüyor> var işte bir büyük olan kızı var. ya Kaç yaşında işte? 20. Bu tamam. sene mezun ha, oldu. Tamam ona ona aşık tamam ona doğru. aşık. O da bir şey o, o da Behlul'a e aşık. Behlul herkese aşık. Ha evet bir dinleyici biz göndermiş gördünüz evet. fotoğraf fotoğraf. Neyse ya, ama domuz gribi bir tatil nedeniyle televizyondan telafi eğitimi başladı biliyorsunuz. Evet doğru. Dün izleyen var mı? Ya yok dün zaten şeymiş. Dün ona olur. kadar sürdüğü için izleyemedik bugün bu, bu. 14'e kadar devam ediyor saat 10'a kadar olan e, şey liseler esas 11'den sonra şölen başlıyormuş öyle mi 11 ile 2 arası o oh. i̇lk, ilk öğretim rahatlıkla geçip seyredebileceğiz doya doya yalnız ben televizyondan şeyi seyretmek o kadar garip olacak ki bu yaştan sonra Hı. ders seyretmek dün gece tam üniversite yıllarıma döndüm ya böyle Hı. içeride ders çalışmam gerekiyor seslendirme için Galile'nin düşünce deneyini çalışmam gerekiyor On televizyonda da dandik dandik şeyler başladı. Kalkamadım başından. Hmm, çok güzelmiş, çok güzelmiş diye. Bir de kabak çekirdeği çıktı bir yerde. <gülüyor> Oo. Aa, hakikaten kitlede beni ama bir yerden sonra artık kalkmak zorunda kaldım. Uykun gelmişti çünkü. Yani. Ee... Evet uykun gelmişti. Ben sizi gecenin birinde mail attım. Buyurun efendim diye. Eşekler gibi dersimi de çalıştım geldim. Gerçekten mi ki? Benim bu kadar. Bu da... kazanacağım çünkü. Bravo sana da buyur, O göre. zaman senin derslere girmene gerek yok ama biz gireceğiz. Çok öfif ederseniz eşekler gibi. Ee, dün de dur bakayım birinci sınıf öğrencisi Sevgili Doğa. Hı hı. Şimdi her gazete... Lise bir mi? Yok ya ilkokul, ilköğretim ilk ya. Birinci sınıf Televizyon açtık derslikte de böyle de saçma şey olur mu demiş. Mini mini birler Çankaya Özyurt İlki Öğretim Okulu'nda okuyormuş normalde Sevgili Doğa. Ee, Doğa Can Bolat şey demiş... Ya anne çok sıkıldım ben demiş, okula gitmek istiyorum diye tepki vermiş. Bu da haber abi. mi olmuş ya? Ne bileyim bu Allah da Allah Allah ne garip ne, neredenmiş torpili bu çocuğun ya anlam. Baya iyi bir mevkiyden. Allah Allah baya soğuk soğuk oldu. Kombi mi açsak? Eki kayıncam kombi <gülüyor> mi açsak diye sordu. sütlü motivasyon diye bak haber devam ediyor. Yarım sayfa haber yapmışlar ya bu minin minin birler kıyavrumuzu süt yetirmiş annesi. Ondan sonra şekerini az bulmuş. <gülüyor> Biraz süt içebilir miyim Biraz daha şeker alabilir miyim şeker yiyeyim. Ondan sonra yeteri, yeteri kadar tatlandırdıktan sonra Hep beraber içmişler ayrıca hmm. Sonra televizyonu izlemiştim <gülüyor> Ay ne kadar güzel Şimdi mutlu aile böyle bir şey ya Yanlış kanal izleyen çocuklar Yakalandı Zuhal Topal zannedecekler <gülüyor> Tarihi kişiden hepsini <gülüyor> Zuhal Topal değil mi hocam Zuhal Topal değil miydin İnsanlıktan suyacaklar ben onu üzüyorum ve tam da o zaten denk getirmişler. Zuhal Topalı mı? Ye yetişkinler olsa biraz şey. Yetişkinler şöyle bir geçer bakar. bu hmm, nasıl kadınmış diye. Bazen çok güzel giyiniyor biliyorsunuz Zuhal Topal. Zuhal Topal'ın tarzı çok çok zevkli, çok zevkli Zekli bir kadın ve de hoş da kadın yani. Hoş da bir kadın ve baya da keyifli yani programı yani daha doğrusu şöyle bir şey var Zuhal Topal öylesine keyifli ki ne sunsa izletir. <gülüyor> hem kendini hem programını diyorum ben. Zuhal Topal diyorum ben bir kez daha. Oktay sen ne diyorsun? Yani Topal Zuhal mı? Topal mı? Şöyle bir düşünüyorum da. Ben tek Doğru geçiyorum. söylüyorsunuz yani ne reklamda da izliyoruz kendisini programda da izliyoruz. Ben yani hayat... Her şeyde sevimli ya. ya. Selena, Selena da hatırlıyorsunuz Zuhal Topal'ı. Yerlere yatıyorum ya Zuhal Topal deyince. Beyler ya açık konuşacağım ama kusura bakmayın böyle yani. E, ben hayatımı ikiye ayırıyorum. Zuhal Topal'dan önce ve Zuhal Topal'dan sonra olmak üzere. Yani bu benim için tam bir dönüm noktasıdır. Hoş bir kadın. Hoş. Sabah Tümer mi Zuhal Topal mı Fahir? Vallahi e, Sabah Tümer'i son dönemde bence düşüşe geçti. Ama Zuhal Topal <gülüyor> <Zikten gülüyor> Sarkozy dönümünde çıkışta bence. Zuhal Topal diyorum. Ve bu da bence en net cevaptır herhalde bu konuda. Seray Sever mi Zuhal Topal mı? Şimdi tabii Seray Sever, e, Seray Sever. Her zamanki gibi bizim klasik Seray Sever Zuhal Topal ama Çıkışa geçti. Çıkışa geçti ama tabii ki Seray Sever karşısında bakalım ne kadar çıkabilir. Ben şu anda Seray Sever diyorum. Demek ki daha Zuhal Topal'ın gideceği şey var. Bayağı bir mesafe ya, var. yolu yani var. Sabah Tümer'i geçti ama Seray Sever'e daha yolu var diyorum ben. Diyorsunuz Fahir Bey. İçimizi sabah <gülüyor> sabah. Hatta <gülüyor> ben de durup dururken Zuhal Topal diyen benim. Ee, taysa... Ya nasıl toparlayacağız? Hepimiz şimdi hayallere...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 Kışlıklarınızı hazırlayın. Hava sıcaklığı 10-15. Hatta yeri 7 20 dereceye kadar düşen hafta sonuna e, düştü kadar. Gibi, düştü bile ya buz gibi dışarıda hava. Yok canım o kadar değil şurup gibi kıvamda. daha o kadar şurup değil. gibi 14 15 derece. Hiç hava durumu veriyorum onu dinlemiyorsunuz galiba. 21 derece dedim bugün. Öğleden sonra en tatlı, en tatlı tatlı sağanak yağıştı. Ee, ya öğleden sonra yağıştı. Yarın yağıştı. Hafta sonu esas o zaman bekle. Ya hafta ne sona bele bele yağacak. 5.30'da hava kararıyor ne olacaktı yani. Yani daha ne olsun bu kadar. Ne, ne açayım demiş Güneş. Nereye ne açayım Yokum ortada demiş. Yokum ya, ya işte bu en büyük sıkıntı olacak. Heh, titremelerim geçtiğine göre, <gülüyor> bütün kazaklarımızı ayarladığımıza göre geçelim e, mi? Geçelim, geçelim devam edelim. İstanbul taksimde toplanan 10 kişilik İspanyol öğrenci grubu ya, değişik bir eylem yapmış. Ee, savaş karşıtı öğrenciler kendine tokat atmaları karşılığında vatandaşlara birer lira para dağıtmış. Buyur. Ya tokat attırıyorlar kendilerine? Kendilerini mi dövdürüyorlar? He, savaş karşıtı bir 1 lira veriyorlar tokat atan kişiye. darmadan olmaları lazım üstelik de birkaç dakika ya. içerisinde. Ne diye hesaplamışlar. Abi iki tane vurlar ondan sonra şiddetin ne kadar saçma olduğunu anlar. 2 liraya değmez mi diye mi düşünmüşler. Ya daha da dayandıramıyoruz abi. Ben kendimle dayanamıyorum bu Farklı ülkelerde de biz bunu denedik. İnsanlar bize vurarak stres atıyorlar. Amacımız sadece barış. Onun için yapıyoruz bunu. Üstüne para vermemiz de sembolik. Yok buna o... arsız bence. Yani no, bu... Maksat ben... stres atmaksa biraz meblağını yükseltsinler. Sokak ortasında değil bir ara sokağa geçsinler. <gülüyor> yani bir alt sokağa geçsinler. Hem gelir daha çok olur hem de stres daha rahat atılır. Ben, bence... Gibi geliyor bana. Vallahi işte... Bir de İspanyol olsun der adam. Arada. <gülüyor> Vatandaş şöyle demiş zaten. Yani vatandaşın açıklaması daha gerçek gelecek şimdi hepimize. Dönen vatandaş mı? Tabii canım. Daha önce ben böyle bir şeyle karşılaşmadım ya. Hem vuruyorum hem de para kazanıyorum. Harika bir şey demiş. <gülüyor> hastası olmuş vatandaş. Vuran <gülüyor> <gülüyor> vatandaş hastası olmuş. Vay. Yani tokatı atan mutlu. Tokatı yiyen, yiyen mutlu. Yani tokat manyağı olmuş herkes. atanıyla ile ile. Herkes hastası. Ama öyle bağımlılık yapar tokat. En baştaki gibi. Önce hafif hafif rakam. vurmuşlar. Zaten bu çocuklar evet. başka bir önce hafif hafif başlamış. Önce aldıkları altcılar... veriyorlar parayı. Çünkü bir anda dağıtırsan da tokat tokatla da paranı alamaz. Tabii tabii. O yüzden zamanla bunlar var ya nasıl bir zevk alıyor o İspanyollar bir vuruyormuş oley bir daha oley Ya burada bir, bir fotoğraf var bir fotoğraf var bu eğlenceli öğrenci var bir tane kıpkırmızı yüzü ya <gülüyor> tokattan. Bir de herhalde şey de yapmıyorlar ya bu çocuklar yarın gazeteye çıkmak için bunu yapıyorlar hafif vuralım falan da demiyor herhalde vatandaş Gelsin ya. Tuk şak şuk <gülüyor> sağlam geçirmemişler anladığım kadarıyla. Sağlam nasıl yani, geçirmemişler? İşte kıpkırmızı diyorum ha suratı. Kızarma e, ayrı o. Kıpkırmızı ağzı burnu, <gülüyor> gerekmez Tabii mi? Yani parayı bulan adam. ikinci de öyle bir dağıtış. Ama şimdi burada aslında çok güzel bir şey var. Evet. Yani paranızı verin, bizi dövün deseler de insanlar o zaman vururlardı. Hayvanlar gibi. Bu sefer şey var yani. Düzenli olarak parayı almak için bu adam vazgeçmemesi lazım ya. Tam dozunda buluyorsun ki abi ne vurdun ya? Vermiyorum para mara. demesin. Parını versin sen tokatını atmaya devam et. Çok ince bir ayarda tokatlar devam Onu etmiş. Onu çok iyi fark ettin. Gerçekten mükemmel fark ettin. Çünkü bu çocuklar da aynen öyle düşünüyormuş anladığım kadarıyla. Sanat fakültesi öğrencileri bunlar. Hmm. Ah yavrum. Bir yandan da. Yani o sanat işte, fakültesinden var şey. artık. Ne? Her türlü adam orada demek ki. Ya bu dışarıda bozu para var mı abi diyen adamlar var ya. Aha. Önünde kuyruk oluştururlar bunlar. Bozu para yaparlar onları ya. Yazıktır günahtır ya. Sonra, zaten, sonra evet. zaten taksimde gezmişler öyle sormuşlar herkese. Abi Madrid'e gideceğiz de yol paramız kalmadı. bir Madrid'den Hastaneye gelmiştik buraya falan filan. İnşaat işi diye. için gelmiştik. İnşaat yerde kaldı. Biz de soğuk demir ustasıyız falan demişler. Bir arkadaş aldı bizi kamyonla Madrid'e kadar getirecek. 10 lira istiyor var mı sizde? dedi. Vurur muydunuz sizi karşınıza çıksa böyle bir şey? Ben, ben para almazdım ama vururdum. Para, alma, para almadan vurmak diye bir şey yok. Para alırdım sana verirdim atıyorum ben onu verecek para Para aldın ne yaparsan yap işte bana ver ister cebini at da vurur, ya vururdun yani paranı alıp vurur muydun? Böyle bir eylem yaptıkları için vururdum. <gülüyor> ben vurmazdım Çitliği, elim çit... a Şiddetli benim elimde hiç yok Ben de bak. vurmazdım galiba ya. Ben dağlara taşlara vura vura bu eğleri adeta nasıl kapladı. Cüneyt Arkun'un dünyayı kurtaran adamda vurduğu gibi taşları iki tarafta pat pat diye mi vurdu? E, yani? Öyle çalışıyorum pat, pat pat pat vura vura bugün eller adeta bir kayış çocuklara da açık söyleyeyim vururdum sevmiyorum böyle tokat at ve onlara şey derdim ben size bir kere siz bana beş kere vurun ben size bir kere vuracağım. Barış'ın da en güzel özeti bu değil mi? Bir anda <Gülüyor> bu When we were young radyonuzdaydım şimdi biz radyonuzdayız şu işe bak <Gülüyor> buyurun efendim Nasıl? Valla gireyim geldi. Böyle anons yapılır mı ya? Yapılır. Daha bugün bunlara benzer anonsları akşam ilk performans oldu saat 10'da yapılıyor Haberin olsun. Hadi ya. Anonsu o zaman gör. Anonsun böyle sadlı, e, Türkçe'mize sevilen bu e, yurt dışında da gösterilen bir e, sitcom ve ilk kez de Türkiye'yi sen getirdi. Anonsun böyle sev. Evet. Anonsun böyle sadlı. E, Yanlış fark etmiş arabaların plakalarını anons ediyorum bu akşam. Ve değişik şekillerde ve komik şekillerde. Yani, değil mi? Şimdi de ördek gibi. Bakalım çok e, heyecanla bekliyoruz. Umarım akşamleyin e, performansında başarılar diliyorum. İlk performansı olduğunda. İlk performans oldu. Ee, Ömrünün performans hollarında geçti. <gülüyor> Sağlık Bakanı Recep Akta öpüşmeyi demişti ya beş ay boyunca. Evet. Şimdi önümüz bayram diye büyük kriz olacak diye sıkıntılar vardı. Diyanet'in açıklaması geldi el öpebilirsiniz bir sıkıntı olmaz diye. Büyüklerden zarar gelmez demiş. açıklaması geldi? Diyanet'in mi açıklaması geldi? <gülüyor> Domuz grubu konusunda bir şey olmaz el öpebilirsiniz mi demiş yani. Valla şey demişler, e, şöyle demişti Diyanet İşleri Başkanı. Bayramda büyüklerimizin elini öpmeyelim mi diye soran gazetecilere. inanıyorum <gülüyor> ki büyüklerimizden size hep iyilik gelir. Büyüklerimizin elini öpmekte bir şey olmaz diye yanıt verdi. Inanç yani. E, tamam. Bayramlaşma vesilesiyle öpüşmek, tokalaşmak, sağlık açısından sarıcalıysa bu tavsiyeye uymalıyız dedi. Yani e, yani o kadar şey değil ama el öpmekten de çok büyük sıkıntı olacağını zannetmiyorum diye. Büyüklerden bugüne kadar hangi mikrop gelmiş çocuklara? <gülüyor> hiçbir mikrop. Halbuki bak ben... Ne sana... mikrop varsa? Zaten esas korku küçüklerden büyükleri mikrop gitmesi. Tabii tabii. Sen haline... de aslında o mikropsuz yani sadece sevgi ve doğruları Çocukları aşılamakla görevli olan büyükler o elleri her öpmeden sonra yıkamak zorundalar. Çünkü mikrop taşıyıcı oluyor el. Büyüye bir şey olmuyor. küçüğe de el öpmekten bir şey olmuyor. Mikroplu küçük o eli öpüyor sonra o eli başka birisi öpüyor. Yani zaten şunu söyleyecektim sana. Ee, Ali'nin sana korkmasın. Sen Ali'nden kork. Ben onu da demek istemiyorum. Yani kork, kork. aynı eli öpen çocuklar mikrobu elden alacaklar diyorum. <gülüyor> O yüzden eğer birinin aynı elden öpüyoruz demiş çocuklar evet. zaten zaten eğer bir büyün eli öpülecekse büyükler ellerine sahip çıksa bir çocuğa öptürsünler. O çocukta bir sembolik olarak sembolik olarak başka aralarınızdan bir, bir temsilci seçin ve ona elimizi öptürün. Dolayısıyla ha. başka bir geçiş yöntemi kalmıyor. öpülecekse ama sırada şu tahtalardan alsaydım sırt kaşıma tahtalarından. Niye? Onu öptürselerdi. Ee, ondan başka da geçer işte. O da, da şeye gibidirler yani. Onu sidersin ama her seferinde. E, eli de silersin Ege. el silmesi garip adam kalkacak. Bir tane mendil alacak oturduğu yerde eli silecek şey yapacak. Veya tahtanın değişik yerlerini öptürecek. Ya tahtayı öptürmesi bir başka yere gider. Hmm. Ya her seferinde de farklı yerlerini öptürsün e, o zaman yani. Garip garip yerlere gidebilir o. Öyle bayramda tahta öptürmesi yaşlı birinin. Haçta bakar yani. Üç kuruş için çocuk hesap edecek yani. Bu adam ne kadar harçlık veriyor. Öpülmeye değer mi değmez mi? Neymiş efendim mendil veriyor. Mendili öpmem ben der o zaman ya domuz gribiler. ama baktı adam elleri çıkarıyor cüzdan da hazırlanmış sarı sarı gördü orada o zaman öper aman diyecek yani antibiyotik ne kadar ki orada antibiyotik masrafını düş ateş düşürücünün masrafını düş zaten yeri ciddi bir miktarda para kalacak canım hele yani. ki çocuk sigortalıysa anneden İ babadan dolayı 3 günde yatarım diyor mis gibi okullar cuma günü de tatil ama gerçi Ankara'da zaten tatil değil mi cuma Onu... günü tüm Türkiye'de tatil tüm Türkiye'de herkes baya bir tatile girmişe. Ee, Perşembe-Cuma günü bazı işletmelerde ta tatile girmişler. Ne diyorsunuz? <gülüyor> Bizde olur mu? Hadi ya tatil, ha. tatil mi? Tatil. Bizim bayram bu arada ne zaman geliyor Oktay? Sen bu konulara hakimsin dışa bakan yüzü olarak. Hangi konulara ve hangi bayram? <gülüyor> <gülüyor> ne bayram ya? Ya işte bu... 29 e, Ekim mi? Hayır 29 Ekim. 29 Ekim mi? Kurban bayramı Kurban diye. Kurban Kasım sonu diye biliyorum ben ama. 20'ler. 20'ler. 20'ler 20 gibi. gibi gelir tamam. Onu bir araştıralım. Onu bir araştıralım. Ee, BBC televizyonu için bir belgesel hazırlanmış. O belgeselde ortaya çıkan şey ayılar aslında bal sevmiyormuş. Neyse. Benny the zaten ayının bal sevdiğini bize aşıladı. Eee haberi elinde bal kasesi. Pis hayvan. <gülüyor> Niye istiyorsun ayının? Gerizekalı. <gülüyor> Halinde <gülüyor> ondan sonra kavanozla dolaşıyor evin içinde. E, diyorsun, olacak bir kavşan var aklı başında olan başka kimsenin kafası çalışmıyor. Ya, abicim niye bu kadar ağır konuşuyorsun melek melek. Yüz mi? dönüm ormanında takılıyorlar Allah ormana bak yüz dönüm ormanı. Burayı satsak aslında 2B'den çıkarsak burayı şeye satsak siteye satsak. Bütün çizgi filmin meselesi bu. Nasıl satarız nasıl yaparız. Ha bire o binipunlu tigır... <gülüyor> takım elbiseleri giyip Ankara'ya gelir. Acaba bu or yüz dönüm ormanı orman, orman arasında çıkarabilir mi? Bu seyrettirilir mi çocuğa ya? ya çocuk ya, erkenin hayatı hayata ki kafa o yönde işlemeye başlasın. Sen hangi kanalda izliyorsunuz siz bu ya de, ben bu, de seyredeceğim yıla... ya çok hoşuma gidiyor. Ne biçim mı? bir şey? Ankara ciyareti mi yapıyor bu? Müşvet diyeyim. <gülüyor> Aa, şimdi vahşi yaşam uzmanı Lynn Rogers, Amerika'nın Minnesota eyaletinde yiyecek vererek bir ayı ailesinin güvenini kazanmış. Ne birlikte yaşamış uzun süre. Ayı Aa, ailesinin güvenini hayatını... kazanmak için şey vereceksin. Diyecek vereceksin yani. Ne vereceksin? Başka ayının güvenini nasıl kazanırsın yani? Benim de güvenimi öyle kazanırsın ki bana da yiyecekle geldi. Sana düzenli yemek getiren bir adam senin güvenini kazanır mı? Yüzde yüz kesin. Seni mahcup eder. Güvenini kazanmaz Faiz. Yok canım. ilk başta bir şey yaparım. Tedirgin olurum ama şöyle bir iki tadına baktıktan sonra. Eline iki poğaça alana radyonun bütün güvenlik koridorlarından geçebiliyor işte. <gülüyor> poğaça getirdim diyeceği bütün genel koordinatöründen yayın yönetmenine kadar herkes böyle el pençe hoş geldiniz. <gülüyor> Ay poğaça getirmiş ayıp olur adama o kadar ellerinde poğaçayla. Ya hakikaten öyle bir şey var da biriyle bir düzenli yiyecek götürmek bir garip değil mi ya? Bir komşunun aslında senin de var da düzenli mesela bir komşunuza bir tabak yemek götürdüğünüzü düşünün. Ne olur? Üçüncü sefer sorar mı acaba adam? Niye getiriyorsun Siz bunları niye getiriyorsunuz diye? bize bunu falan diye. Yoksa ay çok teşekkür ederim yine zahmet ediyorsunuz 3 gündür falan diye. Böyle bir yine ben bir abi, şey ben Yemeğe göre herhalde. He yani şimdi işte köfte geldi alırsın. Tamam. Arkasından ne, yaprak sarma geldi alırsın. Alırsın. Tamam. Üçüncü gün bana patates yemeği getirirse ben de dedim. niye getiriyorsunuz efendim. Tamam canım patates getirmesin. Başka e bir o şey Mantı getirsin alırım ben. Kavurma getirdim Geri mesela. alırım. Pilavla kavurma. Hoş geldiniz efendim. Buyurmaz mıydınız derim. Yok sıcak sıcak yiyelim falan. Tamam o zaman biz de sıcak yiyelim. <gülüyor> Ben yani kötü yemeye kadar her gün alırdım. Hiçbir şey söylemedim. Patates geldiğinde beyefendi artık biraz saçmalamaya başlamadınız mı? Nerede kavurma, nerede patatesler? <gülüyor> Hayır <Varysan, gülüyor> sen. Ben de lezzetliyse her zaman kapım açık. Lezzetli, lezzetli, lezzetli her şeye kapım açık. Patanese bir gün önce dahi. Yani bir gün önce test edeceksin, bir gün sonra mı vereceksin tepkini? Hayır canım. Lezzetli yani, olduğumuz. Zaten umurumuz. bir elim haritliyse o her şey. Sinir İlk günden olacak. belli olur yani. İlk günden He. kendini belli eder. Ben önce bir şey yaptırırım da oradan belli ediyor insan kendini. Bir aşure yaptırırım. Aşuresi ise tamam derim. Bunun elinden her şey yenir derim. Hatta yani. yemek gelmeyen gün ben şey diye giderim. Kapıcı döner söyleseydiniz <gülüyor> acaba bir şey. Yani yemek pişmedi galiba. Bir döner söyleyelim mi ne dersiniz? <gülüyor> ben evde olacağım diye dönerim yani. Ben de mesela öyle bir şey. Hakikaten o güzel ya. Dışarıdan söyleyelim. Buyurun beraber dışarıdan. Bugün de dışarıdan. Öyle bir şey. Valla ayının güvenini yemek ve kazanmış sürekli. Tamam. Ayıların davranışlarını ve sosyal yaşamını e, birinci elden gözlemleme fırsatı buldum demiş. Ve şey demiş ayının güvenini kaybetmektense para kaybederim daha iyi demiş ya. Lynn Rogers birinci elden izledim abicim bunu demiş. Bu deneyimlerin sonucu ayıların vahşi olmadığına ve aslında bal sevmediklerine karar vermiş. Yok ya. Ya hiç belgesel ben benim bugüne kadar ayıyla seyrettiğim çok fazla değil 3-4 belgesel seyrettim orada da affedersin geyiği çatır çatır yiyordu hayvan. Ya çok özür dilerim de bu hayvanların bir şeyi yani cinsine tipine türüne göre bir şeyi çok sever veya bir şeyi hiç sevmez. Demek biraz haksızlık değil mi ya ayının içinde bazı seven de vardır sevmeyen de vardır. Ya Tabii işte canım yani gelse bizi Ege'yi mesela şey yapsa incelese diyecek ki insan ırkı patatesten nefret ediyor. Heh. Patatesi hiç sevmiyor. Halbuki ne alakası var? Haşlama et yemiyorlar. Mesela insanlar haşlama et yemiyor insanlar. Korkmamıza gerek yok. Mesela bir neyin böyle açıklama yaptığını düşün. Bir de yani şey e, bal üstüne yenir benim bildiğim öyle duruturken bal yemez ki Hayvana versen güzel giyi üstüne de bir balını ver. Balık, balık. niyeti Ya yiyorsun? bal bir de öyle. balık balık verecek. Ondan sonra bal verecek. Hayır arkadaşım peanut şeyini sür. Oradan. Peanut derken? ya işte fıstık şeysi Minnesota da olduğu için ya, mini Minnesotalıların en sevdiği yerel yiyeceği mini su daha iyisi 13 süreceksin onun üstüne güzel peanut'ın üstüne e, güzel hani ne şey yapacaksın ondan sonra mmm, gideyim keyfim gelsin evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> günaydın <gülüyor> Günay aydın ay, dın dın Günay aydın ay, ay, ay! Meryansın diyoruz sevgili dinleyiciler Modern sabahlar ve şakalarla Devam ediyoruz yolumuza Ne oldu bir Sözün bittiği noktaya mı geldik fark etmeden sözün... Hala sözün bittiği noktadayız Anladım kanayla hmm. hmm. Fransa Sarkozy'nin duşunu konuşuyormuş Duşunu mu? Özel duş mu yaptırmış? Kendini ayrı, kararlayı ayrı. Vallahi öyle kendisi için özel olarak yaptırdı. Ancak bir kez dahi kullanmadı 245.572 euroluk duş sistemi. Fransa'da günün konusu... Bir kez bile kullanmadı dediği Sarkozy benim kafada mı? Duşumuz olsun da gerektiği zaman gireriz hocam. Ya öyle her gün gireceksin diye bir kural yok. Demek ki ihtiyacı olmuyor adamcağızın evet, ya. Yani demek ki terlemiyor. Demek ki... Şeysi, temiz adam Kali zaten. Zaten yani. Yani demiş. Ne demek bu ya? Radyosu dahi bulunan duş sisteminde. Ama çok sanki daha bir şey sanki Bu <gülüyor> buna mı para alıyorlarmış? Radyo sistemi. Efendim radyo sistemi koyuyoruz. 100 bin euro'da onun için ekstra alıyoruz. Çünkü içine 1 liralık <gülüyor> çılgın milyoncudan aldığımız radyoyu koyuyoruz demişler. <gülüyor> Aa <gülüyor> böyle bir yalnız e, Özellikle varsa, ne duş? Duşun özellikleri... 245 bin euroluk duşun da bir takım özelliklerinin olması lazım. Lalettay'ın bir duş olmaması lazım. Geniş Sıcak olması. su var. Sıcağı var. Sıcağı ayarlıyoruz. Geniş faiz. Geniş fayır. Ve fela. şey var, tıkacı var duşun. İstersen doldurabiliyorsun. Yani istersen evet suyu doldurabiliyorsun. Ya duşa, 50 ne? bin euro euroda onun için ekstra Ve e, tabii ki mesela herkes ayakta duş alacak diye bir şey yok istersen oturabiliyorsun onun için küçük tahta bir tabure de var plastik yapmıyorlar Top, diye <gülüyor> plastik, <gülüyor> plastik değil tahta tahtadan yani kurulmuşlar hiç kurumayan tahta bir tabure tikten yapılmış özel <gülüyor> onun içinde 200 bin euro'luk ekstra bir maliyet tabii ki geliyor yani öyle bir şey ee, o da tabi önemli bir nereye el yapımı olduğu için şey de ya sarayda sarayda mı? ofis işte abicim, o saray dediğin ofis adamın ofisi orası değil mi? homofis mi çalışıyor Sarkoza? E, <gülüyor> evden çalışıyor demiş. Cumhurbaşkanlığı başka türlü çekilmez demiş. Ama öyle olması lazım abiciğim. ayrıca cumhurbaşkanlığı şey merkezi diye bir yer yok ki ya. yok tabi. Binası yok ki adam evden Paris'te çalışıyor. Paris'te zaten kiralar ateş bağlısı. <gülüyor> bir de ayrı onun için yer mi tutacağız demiş. Grand Palace. Zaten yani yaptığım orada oraya bir iki tane imza atmak demiş. Yani, yani. onu da kusura bakmasın da orada evden halledebilir yani. Güzel duşunu alır, kahvesini koyar, laptopunu açar. İmzasını atar. Geçer orada günün gazeteleri. Atıyor, gün benim diyormuş. Sabahtan imzalar atıyorum. Sonrası gün benim diyorum. <gülüyor> 245 bin Euro'luk duşta. Sadece gördüm. sadece <gülüyor> duş değil ya. Havlular, mobilyalar, efendim, <gülüyor> ayakkabılar, paspaslar, flat ekran televizyonlar. Flat ekran televizyon mu? Duşta mı? 100, hayır, duşta değil ya. Bu işte aynı yere alınan şeyler bunlar. Yapılan masraflar. Aynı yerde diye demek ki şey. Banyoya da şey koydurmuş. Ne derler? Ne, Televizyon e, e tabi canım çünkü dizisi oluyor Bazen e, tam Aşkı Fefno'yu çeken duş alması gerekiyor Bastırıyor gerekimi. birden e, bastırıyor. Orada ne yapacak? Otom Reklama e, kadar orada seyrediyor e, Oradan devam ediyor yani çünkü insanlar Bu tür şeylere e, dikkat ediyorlar e, Bir cumhurbaşkanını var zaten Fransa'nın. Ona bakmayacak da kime, kime bakacak, bakacak yani? Peki, Bir tane cumhurbaşkanınıza Kurban mı onu demiş Karla da kullanabiliyor mu Yoksa şey mi sadece Aynı anda mı? canım onların özel hayatı artık o kadar da değil evet, yani. Ne bileyim neyi soruyorsun. O kadar geniş, da değil. Geniş geniş yani kullanabiliyor tabii. Geniş dedi tamam Fransa bu konuda birisi Bil... makyajlarını silerken öbürü ihtiyacını görüyordu. Ha, tabii Böyle... canım öyle. Evet, Bence, normal yaparsın. yani. O normal mi? Normal tabii ama en garibi birisi televizyon seyrederken öbürünün radyo dinlemesi. Bu tip modern duşlarda bu yaşanıyor. Yani şey hakikaten aynı anda banyonun kullanılması garip mi? Mesela birisi içeride duş alıyorken öbürünün orada lavaboda bir şeylerle ilgileniyor. Ne yapıyor olması yani ne yapıyor olduğu bence önemli. Yani lavaboda mesela, mesela makyajını tazeliyorsa veya tıraş oluyorsa bence olabilir ama başka bir kabahat şeyse. Kabahatle ilgili bir sorun varsa. Kabahatle ilgiliyse ben çok oturmuyor kafamda. Çünkü ben Ayvayşay'dan hatırlıyorum ilk orada görmüştüm ben. Ayvayşay'da o gayet Bruce, açık kapı. Neydi Bruce Willis? Tom, Tom Cruise Nicole Kidman aynı anda takılıyorlardı. Evet Nicole Kidman orada küçük kabahatini... E, Filminde tek açık sahilirseydin. Evet oraya şey yaparken... Olurunuz onu. O da girip orada güzel tıraşına oluyordu. Sohbet, muhabbet bir şekilde devam ediyordu. Yani bunun demek ki bunlar bu adamla bir takım şeyleri aşmışlar evlilikteki kritik dönemeçleri. Yani Avrupa'da çok normal. Gerçekten Avrupa'da çok. Hiç tanımayan insanlar bile aynı anda girsinler diye teşvik ediliyor. Bilakis orada çok güzel bir sinerji doğuyor diye. Sinerjinin böylesi. Kağıthanede iki adam kuyumcu soymaya çalışmış dün. Hmm. Ee, çalışmış dün. <gülüyor> Senin <gülüyor> dükkandı galiba. <gülüyor> Soyamamışlar. Belindeki silah çekerken pantolonun içine düşürmüş bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey <kendisi. gülüyor> bir görüntüleri falan da verilmiş. Ana anam anam. Ondan sonra düşe düşe düşe. Abicim bir kemer takmamış mı ya pantolonunu dumanını toparlayacaksın yani <gülüyor> ya soygun bir, yapmaya gidiyorsun ya bir. Ya burada fotoğraflar bir, var o kadar komik ki yani bir tanesi şeyleri topluyor yüzükleri küpeleri mücevheratı topluyor kuyruzlukları. <gülüyor> pantolonun mu? pantolon paçasında bir şey arıyor. <gülüyor> ondan sonra kaçarken. yalnız tehdit unsuru olabilir. <gülüyor> ne? Yani sen bir dükkan sahibi olduğunu düşün. Adam biri elini beline attı, ondan sonra hiçbir şey çıkarmadı. Sonra paçadan bir şey çekiştiriyor Abi paçadan da çıkıyorsa ben bütün altınlı künyeyi vermeye hazırım demez mi? Paçadan çıkan şeyden korkarım mı? Adam sadece dükkandakileri değil, gayrimenkullerini bile çıkarır, tapuların üstüne, üstüne yapar. yapar. Sen yeter ki paçadan çıkarmadı. <gülüyor> Silah olduğu belli canım paçadan çıkan şeyin ucu görünmüş Paçadan çıkan şey kahraman olamam. <gülüyor> ucu görülmüş ucu. Ha. Ucu göründüğü için sonra ana paçadan hop oh, yakalayalım La şu de adamları ya. derken kaçarken bunlar birbirleriyle çarpışmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Tam gerizek Allah ya. <gülüyor> bu soygun başarıyla sona ermiş mi hiçbir şey alamamışlar canım hiçbir. çünkü birbirleriyle çarpıştıktan sonra da ellerinde şey varmış o aldıkları şey topladıkları şey de en son ikisi birden toparlanıp kapıdan çıkarken içeriye müşteri giriyormuş <gülüyor> ikisi birden ona çarpınca ellerindekileri düşürmüşler sonra da hiçbir şey alamadan kaçmışlar Kaçmışlar mı peki? Kaçmışlar. Evet. Çok tehlikeli o zaman. İkisi alak dolanıyor ortalarda yani. <gülüyor> Biri yakalanmış canım sonrasında evine yapılmış. <gülüyor> Hala hiç... pantolonunu toparlarken <gülüyor> yakalanmışlar. Abi tam yani düşeceğim. <gülüyor> Nereye anca... kaçtı bulamadım abi. Kesin çarpan da olur yani. Tam <gülüyor> <gülüyor> mıdır Onun şeyiyle kapıyı önce mi açmaya çalıştım Ne yaptın? Abi dur tamam çıkıyoruz. Dur abi ben açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben açacağım abi. Dur. E Lan, dur abi. Bunları yakalanmaması mümkün mü ya? Diğerleri yakalanır yani. Bu... <gülüyor> Adamların yakalanmaması mümkün mü? Yakalanmış ya abi partnerini da. her yerde iyi seçeceksin ya. Doğru vallahi. Valla. Özellikle bir soygunda. Donun Pardon. hakim olamayan adam soyguncu olamaz. Abi partnerini değil bence yapacağını işi de güzel seçmen lazım. Yani öyle her şey sana kolay gibi görünen evet. şeyler sana uygun olmayabilir. Oktay diyor ki... Soyarız gibi. ama oradan güzel para alırız falan. Öyle bir şey yok. Donunu düşünen soyguncu olamaz. Yani donunu düşüren... Oktay bravo. Donunu düşüren soyguncu olamaz. Öyle bir şey yani. yani Londra'da da İngiliz gazeteleri iyice bir e, manyaklaşmışlar. E, Britanya'daki tabloid dediğimiz gazeteler günlük olarak verdikleri kahve veriyorlar şokolado veriyorlar şemsiye veriyorlar isteyene dvd isteyene sırt çantası çılgın milyonculara dönmüş <gülüyor> <gülüyor> sırt çantası mi keşfetmiş İngiltere'deki su... gazeteler bunu ya valla yeni keşfetmişler su bile veriyorlarmış ee... su ne kadar pahalı biliyor musunuz İngiltere'de o yüzden bence alınacak gazete odur ve şey yapıyorlar yani bunlar e, ne derler ona öyle kuponla şeye falan, anında. falan anında şark çıkartıyor ee, ...hatta kimi e, gazeteler kahvaltı bile hazırlıyormuş... ...özel kahvaltı tabağı e, veriyorlar... Kontinent'ten... <gülüyor> E, Tiracı 408 binden iki e, şeye çıkmış. Ne kadar çıkmış? E, 570 bine 408 bin <gülüyor> zaten yeterli değil mi ya gazeti için Türkiye'dekilerle karşılaştırınca hiçbir şey vermeden? Valla bayağı bir şey yapmışlar ya. Yüz binlik bir artı sağlamışlar. Suyla, sabunla, çikoladoyla e, güzel bir şekilde İngilizler besleniyorlar. Çikoladoyu zaten bu İngiliz. Yüz... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Şikolado> değil yanlış. <yalnız. gülüyor> mu Yanlış anladın <gülüyor> Çikolada dedi vay bu Değişe değişe bugüne geldi çikoladay. Çikolat. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> canlarım benim afiyet olsun. gazete. Ya biz bunun aslında söyledik. En güzel şey bu dönemde bir gazetenin vereceği maske. Maske doğru ya ucuz ne bir şey. Bir değil, 25, bir 25 kuruşluk şey Üç 3 gün bir ailenin mesela 4 kişilik bir aile 4 gün gazete alacak her gün bir tane şey veriyorsa. Hafta aslında o yani günlük şey olduğunda günlük maskeniz gazetenizde hediye diye. Her sabah. O günü kullanım değil mi? çıksın evet. Onu işte. atıyor musunuz siz kullandığınız evde falan filan? Hiç kullanmadık biz doğru düzgün. Maskeler yığılı duruyor mu? Ben dün hastanedeydim. Çok havalıları var ya. Çok nasıl havalıları? Ya nasıl girer havalı böyle? havalı filmlerde Yani filmlerde şey oluyor ya. Doktorların ameliyatta taktığı maskeler var. He. Yani böyle bir şey. dikdörtgeni kulakların kulaklarının arkasından bağlıyorsun. Tamam. Bazılarında robokap şeyi var. Şey, dışı baskılı olanlar Dışı baskılı böyle şey nasıl diyeyim. Ee, böyle hani şeyler takarlar ya çok vahşi köpeklerin ağzına takarlar, He. böyle bir şey. Ağzı gibi 3 boyutlu falan üstünde hatta böyle markası olanlar da vardı. Onlar çok havalı işte. Markalar. Burnu kapatıyor, ağzı kapatıyor. En güzeli onlar. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Aktan Aydınmış. Aktan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Dinliyoruz sizi. Buyurun. E, maskeler şu anda depolarda tükenmek üzere. Son birkaç gün maske alabileceğiniz gün onun haberini vermek için rahatsız ediyorum. Aldık aldık yani. Herkes maskesini alsın. Ne olacaksa olsun. Maske bitmek üzere depolarda. Ee, kara borsa evre düşebilir yani böyle durumlarda. Siz aldınız mı maskenizi? Bizim hanım evzacı olduğu için sorun yok. He. Sorun yoksa bize de sorun yoktur kara herhalde. Kara borsacılık yapıyormuş Aktan Vallahi Bey. Valla Aktan Bey hakikaten stoklarla sınırlıdır diye ilan verdi şu anda. Kaçtan gidiyor maskeler Aktan Bey? Maskeler şu anda 500 bine çıktı. 500 bin dediniz 50 kuruşa mı? 50 kuruş evet. Ne evet. kadardı ki zaten? 25, 25 kuruştu. 25 kuruş falandı. <gülüyor> Bakıyorum herkes hakim ya onun maske fiyatlarına. Var ya şöyle 2 <gülüyor> ay öncesinde bir maskeye yatırım yapsaydık bayağı bir kar edecek Hakikaten <gülüyor> <ya. gülüyor> 100. %100 ya. O Kızılay'da zarf satan adamlar alsın maskeleri satsınlar. Ciddi söylüyorum yok satardı. ayda zarf satan adamın vergi iade zarfı Vergi iade zarfı satanlar. Hayır 10 sene önce. Bir süredir zaten şey, o vergi iade zarflarından maske yapıyorlardı. Çok teşekkürler Aklan Bey. Görüşmek ben üzere. Bir şey, sevmek, bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii arkadaşlar. hemen alalım. Sizin programlar bayağı bir e, şey yaptı. Bağımlılık yaptı. Arabayı çalıştırırken arabanın hani e, işte düğmelerini falan açarken hemen radyo sizin frekansı açıyorum. Çok teşekkürler. Güzel yayınla oluyor. Sağ ol efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Maske fiyatları %100 arttıysa yatırımcı... Bayram etti. Domuz gribi yatırımcıya yaradı. Ne yatırımcısı ya? Fırsatçıya. <gülüyor> evet ben <gülüyor> <mi> söyleyeyim. <gülüyor> ne yatırımcısı? Şey maske yatırımcısı mı? Eczacı kazanıyordur işte. Havalı zaten... maskelerden bulalım ya. Onlar Şeyden güzel. gördüm ben. Üstünde de böyle kadın dudağı şeklinde böyle güzel erotik e, şeyler. Yap. Erotik dediğim de yani hoş dudaklar yani. Arap dudağı var. Ha, Arap arasında. dudağı gibi. Bal dudak dediğimiz. Arap dudağı değil de şey var. Böyle ağzı o yapmış şekli bir şey var. Fotoğraf var. Bazı maskeler. Bir daha bakayım o, o yap Ooo oh, bak böyle, öyle bir şey yani maske sadece ağzı burnu kapatan yoksa böyle tamamen yüzü kapatan maskelerle idare edeceğiz o zaman. Ona zaten şey deniyor kar maskesi. Kar mas maskesi. Kar maskesi değil ya bizim soyguncular öncesinde bir tane şey maskesi vardı bizim evde. Bilmiyorum onlar Ankara'da popüler oldu mu? Özal maskesi. Ne o ya? Ankara'da hiç satılmadı mı onlar ya? Neyi söyle bakayım. Kırtasiyelerde özal maskesi satılıyor. Sen ona zamanla. şeyi söyleyeyim sana bizim kaldırımlar vardı. Kaldırımlar yapılmıştı ve şey diye rivayet onurdu. Böyle bakınca Turgut Özal Yan dönüp bakınca Semra Özal. Seçimden önce seçimden sonra <gülüyor> Yemin ediyorum bak o dönemi bilenler bilir. Kaldırımlar öyleydi. Bir o moda olmuştu. O kaldırım taşları moda olmuştu. Onun dışında hiç herhangi bir... Özal ıı, maskesi hiç satılmadı mı Ankara'da? Özal maskesinin özelliğini söylesem ben Özal hiç iyi işte Bildiğin plastik maske. Özal oluyorsun maskeyi takınca. Hepimiz Turgut Özal'ız diye. Aa, onlardan çok önce canım. Bu şey e, kağıt maske değil. Ya plastik kabartma plastik, maske kabartma biraz. Sen görmüşsün demek ki. Ya, ya ben yok ben canım. Ben Nasıl? gufilisi mufilisini görmüştüm zamanında. Özal maskesi olan yok mu dinleyicilerimiz arasında? Ya? İzmir'de çok popülerdi. Sadece İzmir'de miydi yani? <gülüyor> İzmir enteresan bir şehir olduğu için bu tür şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ben çatıra... Bu plastik şov zamanında mı? Bilmiyorum. Daha önce mi? Ben falan mı herhalde. Sen ilkokuldaysan demek ki nereden baksan buradan o 20 küsür sene, 25 sene önce. Hiç maske evet, taktınız mı? Sen taktın mı? Saat maskesini Taktım tabi Evde herkes takmıştı. Ama ne komik demiştik sonra. Kaldırmıştık bir طرفu. Sen çeşmedeki yastığı bir kontrol etsene. Bizim yazlıkta bir tane bedevi maskesi var garip bir şekilde. Bir de korkunç <gülüyor> Ivan yani o gene şeyden bu yeni tam plastik yumuşak olanlardan değil sert sert. Sert, sert plastikten Ve böyle keser şey kenarı da keser adamı benim kafada büyük olduğundan arkada alttan gerçek çenem çıkıyor çok korkunç bir ünlü şey ünlü bir bedevi mi? yok genel bedevi genel size... bedevi maskesi ne demek ya bilmiyorum ne? kim niye almış onu ya özal maskesini alan adam demek ki arada bir de Arap maskesi diye bunu pardon azamıyorum. da bir şey sorabilir miyim sizin o çeşmedeki yazlıkta hedik de yok mu? Yedikleri fareler yedi Fahir'cim. Yediniz yani siz oradan buradan topladığınız şeyleri oraya gömmüşsünüz yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ayhan. Ayhan Bey özal maskesi için mi aradınız? Özal ile ilgili olarak aradım. Ben de İzmirli'yim karşıya kalayım. Bizim o zamanlarda çok meşhurdu. Bu şimdi de hala satılıyor. Şaka maskesi olarak geçiyor. Bu gözlü gözlüğüyle birlikte satılıyor. kaçtı? sizin dediğiniz takma burun şey değil mi? Evet evet aynen o. Ama benim... 80 84'lü 83'lü yıllarda. Ama özel maskesi tam anlamıyla özel maskesiydi. Aynı Aa, şeyden bahsediyoruz değil mi? Evet aynı şeyden bahsediyoruz. Çünkü onu takan direkt özel oluyordu. O zamanlar gözlükler kalın çerçeveli tamam. geniş, bıyıklar büyük. O zaman özel maskesi. Takan ya, özel oluyorsun. Yok, özel maskesi Aynı şeyden bahsetmiyoruz Bey, Aynı şeyden değil burun bıyık şey ayrı ya. Yani. o şey yarım maske gibi. Yüzün üstüne takılan buruna takıyorsun gözlüğü takıyorsun altta bıyığı olan şey diyorsunuz değil mi siz? Evet misiniz? evet onu takınca özel al Ben onu özel maskesi de takıyordum zamanında. Yok zaman benim da. dediğimin e, tam anlamıyla özel maskesiydi. Yani koskoca bir yüz vardı. Ondan sonra bildiğimiz kızıl maske maskesi vardı ya bir zamanlar. Evet. kağıttan falan mı dedi sizin söylediğiniz yok yok, yok işte plastikten 3 boyutlu Böyle baskılı böyle kabartmalı mı var? Ama sadece burun gözlük değil yani. Tamam, tamam. ağzı burun, saçı hatta olan bir şeyden bahsediyoruz. Onu bilmiyorum o zaman. Sadece Alsancak'ta mı satılıyordu ya? Ya ben ya de 10 yıllarda İzmir'deydim. Hiç <gülüyor> ben öyle bir şey bilmiyorum ben ya. Ben karşı yakalı olduğum için Alsancak'ta satılıp satılmadığını bilmiyorum o tabii zamanında ki. Zamanında demek <gülüyor> ki onu satsaydı karşı yakada bugün hanlar hamamlar sahibi olacak. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Ben de hiç hatırlamıyorum. Okulda falan da görmedim ya. Halep okul görürsün. Getirir birileri. Ne maskeler geldi de bir tek o maske geldi. Ama yani. bak şeyi sorayım ben onu da merak ettim ya. Bize mi öyle rivayet olunmuştu? Herkes biliyor muydu? O kaldırım taşları. Böyle bakınca Turgut Özal, yandan bakınca Semra Özal diye. Hatta o kaldırım taşlarının bir kısmı hala duruyor. Gösterebilirim size. Petek şeklinde olan mı Fahit? Ya yani böyle küçük küçük böyle... E, petek, böyle, mi? böyle petek miydi yani? Böyle, böyle yani. Böyle petekler vardı da böyle işte ortasındaki şekle baktığın zaman Böyle baktığın zaman dik baktığın zaman yani uzunlamasına görünüşü Turgut Özal yandan bakınca Semra Özal diyorlardı. Türkiye'de kaldırım taşıyla gravür yapabilecek sanatçı yok ya vardı yani o zaman öyle söyleniyordu ben mi yanlış hatırlam yanlış hatırlamıyorum canım öyle bir rivayet var bu kalıcılık <gülüyor> dersi aldığın dönemimde ya yani? yok benim de aynı şey dönemine geliyor ya Böyle baktığın zaman Turgut Özal olması mantıklı geliyor da böyle yan çevirdiğin zaman Semra ben orada yani inanıyorum Turgut Özal'a benzedi ama, ama şey... yan çevirdiğin zaman niye Semra Özal'a benzesin ya benzesin. Ben oradan da böyle vallahi benziyordu niye Ya niye ilk başta yan çevirdiğin zaman anki durumu görmüyorsun da ilk başta Turgut Özal'ı görüyorsun? Yemin ediyorum benziyordu Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Ozan Bey. Ozan Bey hoş geldiniz. İyi yolculuklar size. Bir bir radyonun sesini kısarsak daha rahat konuşacağız herhalde. Kapattım. Kulakla konuşuyoruz. Çıkartayım mı kulakla? Onu da çıkaralım. Hakikaten. Telefonu da kapatın mı? rahat, rahat konuşuyoruz. Kravatı da gevşetin. Ceketi de belinize sokun. Biz de Adnan tamam, sesle tamam. görüşüyormuş gibi yapalım. Tamam çıkarttım. Şey için herhalde ben. Bu hakikaten e, Türk'ten daha benziyen kalın taşı vardı. Var mıydı? Son dönemde Cingnattaki kaldırımlar yenilenmeden önce bir kısmı dolayıydı. Cidden benziyor. Beyi yandan bakınca da Semra Azolla benzemiyor muydu? Yok ben onu benzetemedim Semra. E, Benzeri de o saçma. Cinlattan neresinde hiç Cinlada yürüyerek çıkmıyoruz ki? Cinlatta e, bu son dönemde kaldırımlar partija yapmadan önce vardı oralarda. Ha orada da vardı şimdi kalktı diyorsunuz. Evet, Turgut Tezal'dı evet. kaldırım kalmadı şehrimizde. Kaldırmadı. Yani hepsi değiştiği için orada bir el yani son oru yaptılar oradakiler de gitti. Peki efendim çok teşekkür tamam, ederim. <gülüyor> Üzerinde Turgut Tezal'ın fotoğrafının olduğu torbayı hatırlıyor musunuz siz? Şu balonları diyorsun. Poşet. Poşet. poşet uzunlamasına foşet. Foşet. Evet foşet. Aa, onu hatırlıyorum canım. Onlar da mesela çok kullanılır. Onları ama herhalde partiler seçim döneminde dağıtıyorlar. Tabii seçim döneminde. Ve onda çocuklar da birbirleriyle şey oynuyorlardı işte. E, maskeyi kim dağıtıyordu? Benim bahsettiğim şey. şey da ya Oyuncakçı da. E, Turgut Özal maskesi. Yılbaşına doğru çıkmıştı onu hatırlıyorum ben ya. Kaç yılının yılbaşı kutlamasında... O dönemde İzmir'de o. binlerce aile yılbaşına Turgut Özal olarak girmişti. <gülüyor> Hakikaten öyle girmişti. Ama ne oldu sonra? Bilmiyorum. Böyle maskeyi takıyor musun? O Düz aile musun? Noktaya geldi bilmiyorum. Düz bakıyor musun maskeye Turgut Özal? Biraz kafanı sağa yatırıyor <gülüyor> <gülüyor> <Sağını gülüyor> musunuz? <mi? gülüyor> <daha gülüyor> ya yemin ediyorum öyleydi ya. Ciddi söylüyorum. size o taştan bulacağım. Alışverişin doğası bir anda değişir vaziyette. Radyo türesiniz modern sabahlarının son dakikalarını program bitmeden bir daha hatırlatayım. Bu akşam şahsi show saat 10'da if performance oldu. Bekleriz yarın işi gücü olmayanları diyelim ve devam edelim. Buyursunlar efendim. Skoçya'nın Glasgow Üniversitesi'nin son aa, araştırması. Aa, Glasgow, Glasgow çok Rangers. Bir <gülüyor> ben demedim dikkat ediysem. Hayır. Tuttum belki. Ege dedi Glasgow Rangers. Ama Ege bu konuda dersin ya. Ege Kesin şey yapamaz çünkü bir fut ya yani futbolu bir adım daha yaklaştınız işte kim oynamıştı dışarı. Glasgow Rangers'ta Boris Becker <gülüyor> Allah, tür, tür, Allah tür tür kim oynadı ya kahretmiş Boris Becker ne ya bu her şey şaşıran Tugay değil Wireless mi? ha <gülüyor> Wireless dedim A, sana adamlar bilgisayarda nasıl düğmelerle basıyorlar onu da her şeyi anladınız ve onu nasıl yapıyorlar? İskoçyalı <gülüyor> <gülüyor> uzmanlar 90 bin aile incelediler evli çocuklu çocuğu olan olmayan mutlu mut evli çocuklu <gülüyor> Falandı filandı derken kaç çocuk? İdeal çocuk sayısı. İdeal mı? çocuk sayısı. Ee, Biz Bizim öğrendiğimiz kadarıyla 3. 3 evet. Doğru. Ama e, öpüş, öpüş, öpüşmeden. Böyle. Öpüşmeden. Öpüşmeden. <gülüyor> Öpüşme yok. Öpüşmeyi karıştırma. <gülüyor> yani öpüşmeden üç. üretin. 3 çocuk evet. 3 çocuk oldu ortaya yani yani çıkma. Evet uzmanlar çocuk büyü çocuk büyütmek zor ama çocuk büyütmek ne kadar kolay. Çocuk büyütmenin olumlu yanları var. 3 çocuk perfetto demiş Glasgow'lu. Perfetto. Ah, bella. bella. Bella, bella. Muaskar oldu. İtalyan restoranı işletmecilerinin açıklaması böyle. Fantini <gülüyor> işletiyormuşlar. sen sorulmuş? Aa, 3 çocuk demiş. Yani e şey ne değil. 3 mi 3 gerçekten? 3 demiş ya. Bakmışlar. Şimdi bir çocukluya bakmışlar. Mutlu. Mu? <gülüyor> İki çocukluya bakmışlar. <gülüyor> getir <gülüyor> demiş. <gülüyor> üç çocuklu. Nasıl? İyi demiş. de Çünkü... Çünkü... <gülüyor> bakmış. Bırak Glasco'nun. Üç bir daha getir demiş. 3 iyidir demiş. Üç iyi demiş. Çünkü zaten e çok açık söylüyorum. 1 ile 4 arasında bir sayı tut diye sorulduğu zaman insanların %80'i kaç diyor biliyor musunuz? 3. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. Hiç dinlemeyen birilerine sorun. 1 bir ile 4 arası bir sayı tutun deyin ve sonra da 3 deyin. Ve gözlerindeki o şaşkın ifadeyle A -a, nereden bir daha tutuyorum demesini sakın müsaade etmeyin. Evet. Bırak Glasko'u Glasko'u yıldız tekniğe <gülüyor> gel diyorum ben. Yıldız Campo teknik yıldız, yıldız tekniği. <gülüyor> yıldız teknik yıldız araştırması tek cümle vaktimiz kalmadı biliyorum ama kendine ait çalışma masasına sahip olan çocuklar kendine ait çalışma masası olmayan yaşıtlarına göre iki kat daha başarılı. Yani... Alakası yok. Yıllarca yemek masasında çalıştık. Bu optileri yemek masasında çalışarak biz girdik. 9 senede bitirdim bir defa. Sonrasında benim özel mı? masam oldu. O yüzden. 2 Sen senede kazanmadın mı bir yandan? O sonra işte o sene benim bir tane. Hayır başarısızsın bak. demiyoruz. Bak bak. İlk sene. Bak bak Mutfak masasında çalıştım. Bak, bak. Söyleyeyim mi? Yemek masasında çalışıyordum ben. Yıllarca yemek masasında çalıştım. Yemek masasında ne zaman ki bir tane bizim portatif masa vardı. En son burada bir bahar şenliği. De kaybetmiştim onu. Neyse o portatif masada çalıştım. Bahar şey... sen portatif masayla mı geliyordun? <gülüyor> Bahar şenliğine masa sokmak yasak diyebilirim evet, <gülüyor> ben de ya. Bu angajda mı soktun? Evet, tişört satmıştık canım ne yapalım? Tezgah açıyorduk. Neyse o portatif masada çalıştım seni. Açıkta kaldım. Ne zaman ki hususi Muzur... masaya geçtim o zamanki. E tamam işte onu söylüyor zaten araştırmada. Yo ben ne zaman kazandım tam yani o Masa. işte beni ben de ters etki yarattı onu söylemeye getiriyorum. Yılları karıştırmayın ama yıllara meydan okuyorum yani. Çalışma masasına hayır mı diyorsunuz? Çalışma masasına araştırmalar öyle demiyor. Hayır hayır demiyorum. Yani herkesin hmm. çalışma masası olsun. olsun Hatta tabii. en çok istediğim şey bütün çocukların şeydir. odası olsun aslında. En güzel o sen böyle bir çocuk bir odaya çekildiği zaman başka türlü bir çocuk olur o. Her çocuğun odası olsun kampanyasını mı başlatırsın? Tabii canım çocuğun odası olmaz aşkı Fefnus Erdar annesiyle babasıyla. Doğru o çocuğun kendine ait bir özel hayatı olmayacak mı? <gülüyor> Büyük sıkıntı yaşıyor ondan sonra çocuklarımız. Kapısı kapana kilitlenen <gülüyor> mümkünse bir oda olsun. Ve o kilidin de sadece çocukta olduğu bir yarınlarda. Ve anne babalara da söyleyelim. Anne Tıpkı... babaların giremediği odalarda. Evet aynen öyle laak diye odaya girmeyiniz lütfen. Kendileri mahcup olurlar <gülüyor> çocuk sıyrılır geçer. Sonra yıllar yılı siz o kafanızda kurduğunuz... Onu görüntüyü atlayacağız. Çünkü Acaba çocuk orada ebe seyrediyor. Ebeveyn mi daha kolay unutuyor o tip görüntüleri? Çocuk mu? Ebeveyn unutamaz. E ebeveyn daha kolay unutur gibi geliyor bana. Ebeveyn unutamaz. Ebeveyn asla unutmaz ebeveyn çünkü kayıt cihazı gibidir <gülüyor> çocuğuyla ilgili onlar o kayıtlara bir kere girdi mi ana kayda bir daha çıkması mümkün değildir çünkü o çocuk büyüyecek yarın öbür gün evlenecek o mutlu mi? günde şöyle bakıyor onlar bakıyor ya hani böyle mutlu günlerinde hani böyle bir bakıyor çocuğun oğluna bakıyor halbuki orada adamca sen diyorsun ki mutlu da ne alakası var o sahneler Hep hala yüzünü, o, sahne. şu o düğün sahneler şu düğünde dünya kadar dolayı. para verdik hala garsona baktıkça o günü düşünüyorum diyor adam ya. garsona bakıyor onu düşünüyor misafirlere bakıyor onu düşünüyor gerçekten de zor bir şey. Mezuniyet törenine gidiyor. Mezuniyet töreninde diplomayı almış böyle elinde sallıyor babasına. Babası onu düşünüyor. Nekep görüyor gözü <gülüyor> ne başka bir şey. Hep aynı şeyi görüyor. Asker'e gidiyor çocuk. Asker'e giderken hoşça kal diye el sağlıyor çocuk onu görüyor yani. <gülüyor> ne kadar acı. Yarın sabah buluşmak diliyle Hoşça kalın. alışverişin doğası Panora alışveriş ve yaşam merkezinin sunduğu modern sabahlar. Hafta içi her sabah 7'de Radyo Okt'te.